Allah duana icabet etmediğinde Özcan Yıldırım Bu dergide seninle kendisiyle nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğrenmemizi sağlayan Allah'a olsun. Salat ve selam Allah ile en güzel şekilde muamele edip de bizlere örnek olan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Kardeşim, belki de oturumlarımızda dikkatini çeken konulardan birisi de bu olacaktır. Allah senin duana icabet etmezse, senin ne yapacak oluşundur? Üzülme kardeşim, sakın Rabbin senin duana icabet etmedi diye kaygılanma. Bizim öyle bir Rabbimiz var ki, senin duanı kabul etmemesi de dahil hiçbir fiili boşa değildir. Allah subhanehu ve Teala hiç boşu boşuna icabeti geciktirir mi? Bilakis O, bunu dahi kendisinin bildiği bir hikmete mebni yapmaktadır. Lakin biz bunu asla bilemeyiz. O halde bu hikmetin sana açılmasını bekle. Çünkü Allah subhanehu ve Teala senden ve benden hayırlı olan kimselere de bunu yaptı ki bunlardan biri Yakup'tur aleyhisselam. Yakup aleyhisselam Allah'a sevgili oğlu Yusuf'u kendisine getirmesi için ağlaya ağlaya dua etti. Hatta ağlamasından ötürü gözlerini kaybetti. Ve Allah seneler sonra onun duasına icabet etti. Ya biz, yıllarca bekleyen, sürekli devam eden muayyen bir duamız var mı? Veya biz Yakup'tan aleyhisselam faziletli miyiz? O halde duamıza icabet edilmediğinde neden üzülüyoruz? Allah duana icabet etmediğinde onunla nasıl muamele etmelisin? İnsan bazen, Allah'ın duasına icabet etmediğini bildiği zaman üzülür. Lakin bu durum, Allah'ın katında çok farklıdır. Kul, tam Allah'ın icabetine yetişmişken, kendisini bir anda ümitsizlik içerisinde bulur. Halbuki Rabbi, onun bu durumuna gülmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde, Allah, hallerinin değişmesi yakın olduğu halde, kulların ümitsizliğe kapılmasına güler deyince, Sahabeden birisi, Rabbimiz güler mi? diye sorunca, Resulullah, evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine o sahabe, gülen bir Rab, bizden asla hayrını kesmez dedi. Ahmet Beyhaki, bu hadise bakarsan kardeşim, acele etmemen, üzülmemen, ümitsizlik dehlizine girmeye teşebbüs dahi etmemene gerektiğini anlamış olursun. Çünkü sen acele ettiğin, ümitsizliğe kapıldığın zaman, duaya icabet kapılarını da kilitlemiş olacaksın. Ne talep ettiysen artık, bunu onun katından silmiş olacaksın. Dua ettim, kabul olmadı diyerek, acele etmediğiniz müddetçe, her birinizin duası kabul olur. Buhari Bazen kurtuluş, kulun icabetin zirvesine en yakın olduğu zaman gerçekleşir. Kul, o icabete en yakın olduğu anda, Ümitsizliğe kapılır ve duadan geri durur. Halbuki duaya icabete ramak kalmıştır. Kardeşim, Allah sana merhamet etsin. Neden ümitsizliğe kapılıp da duadan geri duracaksın? Sen tam zirvedeyken ve hedefine az kalmışken bir anda gerisin geriye gitmeyi tercih ediyorsun. Diyelim ki duan kabul olmadı. Duaya devam etmekte bir şey kaybeder misin? Daha farklı bir şey sorayım sana. Acaba dua demek, illa ki icabet mi demektir? Yani kabul makamının olmaması, duayı bırakmayı gerektirir mi? Asla. Bilakis duamız kabul olmasa da, Allah'a, subhanehu ve Teala son nefesimize kadar dua etmeliyiz. Kardeşim, Rabbimiz bize duanın kabulünden başka bir şey verecektir. İnsanların birçoğu, duanın kabulünü hedef olarak addedip, Ondan başkasına üzülmektedirler. Halbuki başka bir durum daha var. Sen el-Halik olandan istiyorsun, mahluktan değil. Örneğin, herhangi bir şahıstan bir şey istediğin zaman, o bunun karşılığında senden bir şey isteyebilmektedir. Bu, mahlukatın yanında böyledir. Peki, el-Halik olan, seni yaratıp sana şekil veren Allah, Subhanehu ve Teala katında bu durum nasıl? Hiç düşündün mü? Sen ona bu isteğini söylediğin zaman, sana istediğini verir. Tüm bunların daha üstünde olan şey ise, bizleri iyiliklerle mükafatlandırmasıdır. Çünkü biz ondan talep etmekteyiz. O ister bu talebe cevap verir, ister vermez. Peki Allah'ın senin duanı kabul etmemesinin sebebi nedir? Allah subhanehu ve Teala senin ondan bir şey istemeni ister. Sen ondan her isteyip ısrar ettiğinde bu Allah'ın hoşuna gidecektir. Sen ya istemiş olduğunu alacaksın ya da yaptığın duanın karşılığında kıyamet gününde muhtaç olduğun hasenat, iyilik defterini biraz daha kabartmış olacaksın. Benim için de senin için de en değerli olan bu değil mi? Şöyle bir düşünelim. Sen borçlarından kurtulmak istiyorsun, bir evinin eşinin olmasını istiyorsun vesaire. Allah, bu isteklerini yerine getirdiğinde, talep ettiğinin karşılığını almış olacaksın. Fakat senin duanı kabul etmeyip, sen duada ısrar etmeye devam edince de Allah, her dua erişinde sana hasenat, iyilik yazacak. Hasenatsa kıyamet gününde insanlar için en değerli hazinedir. Kıyamet günü, sağına bakacak ve sadece ateşi göreceksin. Soluna bakacak, yine ateşten başka bir şey görmeyeceksin. Seni kurtaracak tek şey hasenatın olacaktır. Adi bin Hatim'den radiyallahu an rivayet etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz arada kendisini örten bir perde ve bir tercüman olmaksızın Allah'ın huzurunda duracak. Allah ona şöyle soracaktır. Sana mal vermedin mi? Evet verdin. Sana peygamber göndermedin mi? Evet gönderdin. O adam sağına bakar, ateşten başka bir şey görmez. Soluna bakar, ateşten başka bir şey görmez. Bir hurma tanesinin yarısını vererek de olsa, bunu bulamadığı takdirde, güzel bir söz söyleyerek de olsa, biriniz sadaka vererek, iyilik yaparak ateşten sakınsın. Buhari Bu iki ihtimalin dışında, üçüncü bir ihtimal daha var. Bu da Allah Subhanahu ve Teala senin duanı kabul etmeyip, Hasenat da yazmaz. Fakat senin içine düştüğün sıkıntı, eza ve cefayı senden giderir. Çünkü sen Allah'a subhanehu ve teâlâ dua ediyorsun. O da senden bu dua ölçüsünce sıkıntıları giderecektir. Hatta sen belki de başka bir şey istesen ve o konuyla alakalı olmasa da senden sıkıntıyı giderecektir. Herhangi bir kul Allah'tan bir şey dilerse, günah bir şey istemediği, veya akrabasıyla ilgisini kesmeyi arzu etmediği sürece, Allah onun duasını şu üç halde kabul eder. Ya onun duasına hemen cevap verir, yani dünyada onun duasını kabul eder. Ya onun yerine misli hayır verir, kıyamet gününde hasenat verir. Veya ondan bir kötülüğü giderir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, o halde Allah'tan çok isteriz deyince, Resulullah, Allah'ın lütfu, İstediğinizden daha fazladır buyurdu. Ahmet, Subhanallah, bu üç şeyin verilmesine bak kardeşim. Hepsinden dolayı yine kul hiçbir zarar etmiyor. Dua öyle garip bir duygudur ki, insanı rahatlatan, ona kulluğun merkezine çeken bir ibadettir. Kardeşim, tüm kalbimle sana şunu söyleyebilirim ki, birimiz Allah'a dua ettiğinde kendisinde inanılmaz bir rahatlık hisseder kalbinin tamamen ferahladığını hisseder. İster duası kabul olsun, ister olmasın. Evet kardeşim, duası kabul olmadan önce bile kul, bu rahatlığı hissetmektedir. Allah Subhanahu ve Teala senin dua ettiğinde, bütün bu lezzet ve rahatlığını hissettiğini bildiği zaman, bazen o duanı kabul etmeyi erteleyebiliyor ki, senin hissettiğin bu tat sende yok olmasın diye. Çünkü hakiki anlamda duanın tadı, Duanın kabul olmasından daha güzeldir. Aslına baktığımız zaman, duanın tadıyla, duanın kabulünün tadının arasında bir benzerlik yoktur. Neden dua, duanın kabulünden daha güzel olabilir? Çünkü duada iki yön vardır. Birinci yön, Allah'ın sevmiş olduğu, ikinci yön bizim sevmiş olduğumuzdur. Allah, bizim ona dua etmemizi sever. Biz ise Allah'ın bizim duamıza icabet etmesini severiz. Şüphe yok ki Allah'ın sevdiği, razı olduğu şey bizim sevdiğimizden, istediğimizden, hoşumuza gittiğinden daha çok, daha güzel ve bizim için en hayırlı olandır. Ayrıca Allah'ın kulu hayatındaki bazı özel şeylerden mahrum bırakıp bundan daha büyük bir lezzet verdiğini biliyor muydun? Bu lezzetin adı da duadır. Kendi nefsin için isteyip de kaybettiğin şeyden çok daha lezzetli olan şeydir dua. Bu, Allah'ın kulun aklını erdiremeyeceği yüce hikmetidir. Allah'ın subhanehu ve Teala duaya icabeti ertelemekle takdir ettiği bu yüce manaları şimdi anladın mı? Birçok insan, Allah'ın kulun duasına icabet etmesini Allah'tan gelen bir lütuf olarak addeder. Allah'a ellerini açıp dua eder de, Allah da bunun duasını kabul edince kerametin kendisinden olduğunu zanneder. Sonra iyi bir kul olduğu zannına kapılır. Belki Allah onu bununla saptıracak ve helakin eşiğine getirecektir ama o bunu hiçbir zaman düşünmez. Kulun duasına icabet edilmesi ona ya lütuftur veya onu rezil eden bir durumdur. İcabet ya bir ita. Armağan olur veya bir bela. Duanın kabulü kula verilen bir lütuf mudur? Allah'ın kulun duasına icabet etmesi ona bir lütuf da olabilir. Onu rezil eden, aşağılıklardan kılan bir durum da olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunun hediye veya bela olacağının göstergesi nedir? Fakat bu istediğin ve Allah'ın da sana vermiş olduğu şey, seni Allah'tan uzaklaştırıyor ve imanda eksilmeye sebebiyet veriyorsa, bu duanın kabulü senin için bela olmaktan öteye geçmez. Örneğin birisi Allah'tan İslami harekette güzel bir alanda görev yapmayı istedi. Yani Allah'a ve Allah'ın yanındaki nimetlere götüren bir araç olan cemaatle beraber olmayı istedi. Ardından bu fazlından ötürü Allah'a fiilen şükretti. İşlerinde sadık ve samimi olarak dine bu birimde hizmet etti. Sürekli Rabbine olan imanını, yakinini arttırdı ve işlerini büyük bir haz ve canlı şekilde yaptı. Kendisiyle beraber olanlarla omuz omuza, bu dinin sancağını ağırlığına, zorluğuna bakmadan yüklendi. Bu hal, kişiye Allah tarafından verilen en büyük armağından başka bir şey olamaz. Yapılan duaya en güzel şekilde icabet eden Allah, bu durumuyla kişinin hayır yollarını sonuna kadar genişletmiştir. Fakat kişi Allah'ın bu nimetine hıyanetle nankörlük ederse, her yaptığı ameli birilerini aldatmak için yapıyorsa, gözlerin görmediği yerlerde cemaatinden habersiz, Müslümanların kuyularını kazıyor, hainlerin bile Müslümanlara yapmadığı işleri Müslümanlara reva görüyorsa, Müslümanların kendisine emanet ettiği her şeyde hıyanet elbisesini giyiyor ve en itaatkar, en sadık görünüyorsa, işte Allah'ın ona bir cemaat ile beraber olması yönündeki duasına icabeti, onun için beladan öteye geçmemiştir. Aslında en güzel armağan olan bu durumu, kendi elleriyle kazandığı bu hainlikleri sebebiyle bir belaya çevirmiştir. Kardeşim, sen Allah'a ne zaman gidersen, O da sana gelecektir. Bilakis sen O'na yaklaştıkça, senin yaklaştığından daha fazla sana yaklaşacaktır. O'ndan istediğini sana elbette verecek, dilediğini sana fazlından çoğaltacaktır. Allah'tan gelen her şeyi kabul et ve O'ndan daima iste. Göreceksin ki, senin düşündüğünden kat kat fazlasını sana verecektir. Sakın duanı terk etme. Gözyaşların ve duyguların senin yakıtın olsun. Senin isteklerin bitse dahi duaya sürekli devam et. İçinde bulunduğun İslami hareketin senin üzerindeki hakkını unutma. Ve bu nimetin şükrünü bil ve daima Allah'tan sebat iste. Allah bizleri ve seni muhafaza etsin. Dualarımızı makbul, katında bizleri razı olduğu, kabul ettiği, duasına icabet ettiği kullarından eylesin. Allah'ım, senin rahmetine sığınarak bu yazımı da noktalarım. Sen ki merhamet edenlerin en merhametlisisin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duasıyla. Bu yazı, Tevhid dergisinin 14. sayısında yayınlanmıştır.